Rububiyet tevhidi yani Allahu Teala'yı kendi fiillerinde birleme tevhidi. Bu tevhide ise fıtrat, akıl, nakil, his her şey bu tevhide delalet etmektedir. Yani kişinin fıtratı Allahu Teala'nın yarattığına, dirilttiğine, var olduğuna inanmaktadır. Bundan dolayı İbn Kayyim rahimehullah teala diyor ki kişi rububiyet tevhidini iyi bildiği zaman rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidine bir kapıdır diyor. Ne demek bu? Yani kişi Allahu Teala'nın ne kadar isim ve sıfatlarını bildiği zaman rububiyetini, kuvvetini, gücünü, ilmini, bütün bunları bildiği zaman bu uluhiyet tevhidini gerektirir. Sen bunu kamil olarak iyi inandığın zaman Mecbur uluhiyet tevhidini de Allah'a yapman gerekir diyor. Yani şunu demek istiyor. Sen Allah'ın yarattığına, dirilttiğine, idare ettiğine, sana rızık verdiğine inanıyorsan, seni yarattığına inanıyorsan dolayısıyla sen ibadet ettiğin zaman ibadeti de seni yaradana yapman gerekir. Başkasına yapman gerekmez. Değil mi? Bundan dolayı İbn-i Kayın diyor ki rububiyet tevhidi, uluviyet tevhidine bir kapıdır. Kim rububiyet tevhidi iyi inanırsa, hakkıyla inanırsa, kamil olarak inanırsa mecbur ibadetlerini Allah'tan başkasına yap yapamaz. Yapamaz bu kişi. Ne yapar? Beni yaratana ibadet ederim der. Ancak Allah'tan başkasına ibadet edenlere baktığın zaman türbelere gibi Allah hakkında suizanda bulunduklarını görürsün. Allah rahmet edemez. Dolayısıyla bir vasıtaya gerek var. Değil mi? Allah beni Allah bana rahmet etmez. Bir vasıtaya gerek var. Allah beni belki duyamaz. Bir vasıtaya gerek var. Gibi suizanlarda bulunduklarını görüyorsun. Allahü Teala'nın e, bu rububiyet tevhidine Allah'ın e, bu, bu bu sıfatlarına, rububiyet tevhidine Mekke müşrikleri iman ediyorlardı, mucmel olarak Allahu Teala'nın var olduğuna, yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Bunu da Allahü Teala ayetlerinde e, beyan etmektedir. Allah diyor ki, onlara soracak olursan, e, sizi kim yarattı derler ki, Allahü Teala yarattı e, diyor Allahu Teala. Aynı şekilde onlar sıkıntı anlarında Mekke müşrikleri Allahu Teala'ya yöneliyorlardı. Putlarını bırakıp ibadet ettiklerini bırakıp Allah'a yöneliyorlardı. Dolayısıyla Allah'ın rububiyetine inanıyorlardı. Aynı şekilde diyorlardı ki putlarına ibadet ederek bunlar bize Allah'a yaklaştırıyor. Yoksa bu putlar, bu ağaçlar, taşlar bize bir fayda vermiyor. Bize bir zarar vermiyor. Bize faydası veya zararı yok. Bunlar sadece bize Allah'a yaklaştırıyor. Dolayısıyla rububiyete inanıyordu. Yani bu ağaçların, taşların bize bir faydası yok. Allah'ın bir faydası var. Ancak bunlar bize Allah'a e, yaklaştırıyor diyorlardı. Aynı şekilde Kur'an'a baktığın zaman Allah her zaman genellikle diyor ki "Ya اِيُّهْ نَاسُ عَبُدُوا Rabbiniz, ey ey insanlar, Allah'a Rabbinize ibadet edin. Demiyor ki Rabbinize yani inanın, var olduğuna inanın demiyor. Rabbinize ibadet edin diye ibadeti halis olarak Allah'a yapın diye emrettiğini görüyorsun. Bu da neye delalet? Mekke müşriklerinin veya da ondan önceki insanların Allah'a inandığına delalet fakat ibadetlerini Allah'tan başkasına Yaptıklarına delalettir. Ancak bu Mekke müşriklerinin bu rububiyete inanmaları e, mucmel bir şekildeydi. Bazen rububiyette de şirke e, giriyorlardı çünkü bazen diyorlardı ki e, ilahlarımız e, fayda veya zarar verebilir bazen. Çünkü Allahu Teala diyor ki inna qulu illa taraka bazı alhetemiz su Peygamberlere diyorlardı ki biz zannediyoruz ki biliyoruz ki ilahlarımız sana yani peygamberlere size zarar verdi. Kötülük etti diye bazen buna inanıyorlardı. Aynı şekilde kaderde de problemleri vardı. Diyorlardı ki velav she Allahu ma ne Allah isterse şirk koşmazdık diye Mekke müşrikleri. Dolayısıyla kader de Rububi'yi tevhidinin bir parçası. Aynı şekilde e, tıyere uğursuzluğa inanıyorlardı. Yani kuş buradan geç, soldan geçerse uğursuzluktur. O kuş bana fayda veya zarar verir. De, bu da Rububi'yi tevhidinde e, tevhidinde e, şirktir. Aynı şekilde temaim ee, muska gibi şeylere inanıyorlardı. Bu muska, bu taş bana fayda veya zarar verir, zararı def eder, e, fayda verir değil. E, faydayı ve zararı taşlardan bekliyorlardı. Dolayısıyla bu gibi şeylerde e, şirke koşuyorlardı. Ala kulli hal Rububiye tevhidine umumen inanıyorlardı. Ancak bazı parçalarına, demin de dediğim gibi e, orada da şirk koşuyorlardı Mekke müşrikleri. Allah-u Teala Kur'an'da rububiyet tevhidinden de bahsetmektedir. Yani Allah'ın yarattığına, rızık verdiğine, dirilttiğine de bahsetmektedir. Niye? Mekke müşrikleri buna inanmıyor muydu? Bilakis inanıyorlardı fakat allah Teala rububiyet tevhidinden bahsetmesinin sebebi rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyordu. Misal allah Teala diyor ki, ''İnne ilahakum le vâhid'' ''Sizin ilahınız birdir'' ''Rabbus semâvâti vel ardi ve ma beynehumâ ve rabbul meşârik'' ''Semâvat ve yerin Rabbi O'dur ve e, meşârik Rabbi O'dur, her şeyin Rabbi e, O'dur.'' Yani şunu demek istiyor allah Teala. Yerin ve göğün Rabbi Allah'tır. Doğunun ve batının Rabbi Allah'tır. Dolayısıyla ilah hukum muahhit, ilahınız birdir. İbadet edilmeye hak kazanan odur. Yani rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyor allah Teala. Diyor ki Allah bunu yarattı, şunu yarattı, sizi yarattı, rızık verdi. Dolayısıyla nasıl ki bunu yapan Allah birse, aynı şekilde ibadete hak kazanan Allah da birdir. Dolayısıyla ibadetinizi ancak bana yapın demek istiyor allah Teala. Yine aynı şekilde Allahu Teala diyor ki: "Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin." Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin. Niye? Niye Rabbimize ibadet edelim? Sonra diyor ki: Elle halakakum kum, ladina min kablikum. Çünkü o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Yarattı. Sonra diyor ki: "Fe la ve Dolayısıyla Allah'a şirk koşmayın, bildiğiniz halde Allah'a ortak koşmayın. Yani Allah sizi ve sizden öncekilerini yarattı. Bunları biliyorsunuz siz. Dolayısıyla Allah'a şirk koşmayın. Sizi yarattıysa yetiş ya Abdülkadir Ceylan'ı, yetiş ya Hamza, yetiş ya falan demeyin. Çünkü sizi yaratan, rızık veren, idare eden Allah'tır. Dolayısıyla ibadetinizi de ancak Allahu Teala'ya yapın demek istiyor Allahü Teala. Başka ayette Allahu Teala diyor ki Rabbu semavatı ve'l-ardı ve ma beynehuma fa'budhu ve'sbir li'ibadatih tel ta'lemu O Allah ki yerin ve göğün ve yer ve gök arasını Rabb'idir fa'budhu dolayısıyla Allah'a ibadet et. Ve sabır ve bu ve sabır ve bu ibadetlerde sabırlı ol ölene kadar. Hel ta'lemu lahu onun bir dengini biliyor musun? Mislini biliyor musun? Bu ayette aslında tevhidin üç kısmında allah Teala bahsediyor. Yerin ve göğün ve onun arasındaki Rabb rububiyet tevhidi. فَعْبُدْهُ وَسْتَبِرْ 'ibadeti. Allah'a ibadet edin. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيعُ Allah'ın bir dengini biliyor musun? İsim ve sıfat tevhidi. Bütün tevhid allah Teala bu ayette beyan etmiş. Aynı şekilde يَا اِيُّنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ min ق Diyor Allah Teala sonra diyor fe la tec'alullahi Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Uluhiyet tevhide Elledi sizi yarattı ve sizden öncekilerini yarattı. Rububiyet tevhidi. Fe la tec'alulehu ona Şirk koşmayın. Yine uluhiyet tevhide Dolayısıyla bazı ayetlerde üç tevhid de birden geçiyor, bazılarda da bazıları geçiyor. Bu bilindikten sonra kardeşler, müşriklerin birçoğu, bu zamandaki müşriklerin birçoğu Dikkat edin buraya. Diyorlar ki biz ölüden veya şeyhten veya Fulandan veya allandan medet umduğumuz zaman şirk koşmuyoruz. Niye? Çünkü biz Allah'ın yardım ettiğine inanıyoruz. Bunlar sadece sadece bir sebeptir. Bunlar fayda veya zarar veremez. Asıl yardımı Allah veriyor diyorlar. Dolayısıyla şirk koşmuyoruz diyorlar. Şöyle inansak şirk koşarız diyorlar. Bunlar kendisi bize fayda veriyor, zarar veriyor. Bunlar kendisi yaratıyor. Allah'ın bir e, bir tesiri yok. Bunlar kendisi yaratıyor. Derler dersek o zaman şirk koşarız. Yoksa yoksa bunlar sadece sebeptir. Allah'ın yarattığına inanırsak şirk koşmayız diyorlar. Bu da aynı Mekke müşriklerinin inandığı gibi. Çünkü Mekke müşrikleri Allah Teala onlar hakkında ne diyor? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الظُّلْفَى Bunlara ibadet etmemizin sebebi, bunlara şefaat istememizin sebebi bunların fayda veya zarar verdiğinden dolayı değil. Bunların yarattığından dolayı değil. Bunlar yaratamıyor. Biz biliyoruz. Ancak bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Aynı şekilde Mekke müşrikleri de diyorlardı. Dolayısıyla bunu söylemeleri kişiyi şirkten, şirkten kurtarmıyor. Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> Mekke müşrikleri size tavsiyem her zaman özellikle cahiliye Arapların hayatlarını okuyun. Veya böyle kitap elinize geçirse okumaya çalışın. Cahiliye Araplarını. Bu konuda en güzel yazılmış kitap Buluğul Arab fi ma'rifeti ahvali'l Arab Mahmud Şükri al 3 ciltlik bu kitap Türkçeye tercüme edildi mi bilmiyorum Osmanlıya tercümesi var Bildiğim kadarıyla Ancak Türkçeye tercüme edildi mi bilmiyorum Kişi şirkin ne olduğunu iyi bilmek istiyorsa Cahiliye dönemindeki Müşriklerin hayatlarını iyi bilirse Şirkin de ne olduğunu çok iyi anlar Dolayısıyla Bu zamandaki müşriklere kabirlere tapanlara Şeyhlerine tapanlara Cevabı da hazır olur çünkü kişi şerri bildiği zaman şerden sakınır ve o şerre düşmemek için elinden geleni yapar. Mekke müşrikleri bu putlarına, bu ilahlarına nasıl ibadet ediyordu, ne yapıyorlardı? Nasıl inanıyorlardı? Bunları iyi bilirseniz de iyi anlamış olursunuz. Baktığımız zaman dediğimiz gibi rububi tevhidine umum olarak inanıyor dedik. Bazı noktalarda halel var dedik. E esma ve sıfat tevhidinde Allahu Teala'nın bütün sıfatlarına inanıyorlar ve Allahu Teala'nın bütün isimlerine inanıyorlar. Ancak Rahman ismi hariç Rahman ismine inanmıyorlardı. Diğer Allah'ın bütün isimlerine inanıyorlardı. Ve Allah'ın izi sıfatlarına inanıyorlardı. Niye? Çünkü Allahu Teala çünkü diyorlardı ki Allah'ın dediği gibi وَمَرْرَحْمَا Rahman nedir? Rahman ismi nedir? İbn-i Teymiye Teala diyor ki eğer diğer isimlerinde diğer isimleri de inkar etselerdi onu da sorarlardı. Misal Rahim'i inkar etselerdi derlerdi. Rahim ne? Aziz'i inkar etselerdi derlerdi. Aziz ne? Dolayısıyla demediklerine göre o isimlere inanıyorlardı. Sadece Rahman'ı inkar ettiklerinden dolayı allah Teala Kur'an'da bahsettiği gibi dediler ki ve merrahman rahman nedir? Peki bu isim ve sıfatlarında rububiyeti inanıyorlar. Problem olan uluhiyetlerinde o zaman. Yani ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı. Bundan dolayı da e, kafir oluyorlardı. yani Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Sonra da diyorlar ki bu ibadet ettiklerimiz bizim ile Allah arasında bir vasıta, bir şefaatçi, e, şefaatçi diyorlardı. Bunlardan bazıları ağaçlara ve taşlara ibadet ediyordu. Medet istiyordu, kurban kesiyordu, adak diyordu ağaçlara ve taşlara. اَفَرَاَيْتَ اللّٰهُ الْعُزَّ وَمَنَا تَسْتَالِسَتَ Allah'ın dediği gibi Lat, Uzza ve Menat putlarına. Bunlar bazıları ağaçtan, bazıları da taştan yapılmış putlar. Bazıları da bazıları da salih insanlardan salih insanlara ibadet ediyorlardı. Onlardan medet istiyorlardı, umuyorlardı. Allah Teala diyor ki: Olaik olanlar, yaduğuna ibtğuon ila Rabbimül Vasiylete, eyyüm akrab. İşte o ibadet ettikleriniz, bu ayete dikkat edin. O ibadet ettikleriniz dahi, onlar Allah'a yaklaşmak için vesile arıyorlar, ibadet arıyorlar, ibadet ediyorlar. Yani Allah diyor ki, bak, sizin bu ibadet ettiğiniz peygamberler, salih insanlar, onlar dahi Allah'a yaklaşmak için ibadet yapıyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar. Nasıl olur da siz halen onlara ibadet ediyorsunuz? Onlar dahi Allah'a muhtaç. Onlar dahi kendileri Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyorlar. Nasıl oluyor da siz o muhtaç olan insanlara ibadet ediyorsunuz? Dolayısıyla salih insanlara da ibadet ettikleri vardı. Bu ayette olduğu gibi. Bazılar da peygamberlere ibadet ediyordu. Allah-u Teala diyor ki, İbrahim, e, İsa Aleyhisselam kıyamet günde diyor ki: "En tekultel Sen mi dedin insanlara benim ve annemi beni ve annemi Allah'tan başka ibadet edilenler yaptı. Sen mi dedin de dolayısıyla demek ki İsa Aleyhisselam ve annesine ibadet ediyorlardı. İsa Aleyhisselam da diyecek ki: "Subhanek ma kultu illa ma marteni Sen tenzih ederim. Ben ancak senin bana emrettiğini söyledim. Ey Abdullah, Rabb'i ve Bana ve e, e, benim ve sizin Rabbinize ibadet edin diye ancak ben bunu söyledim diyor İbrahim e, İsa aleyhisselam. Aynı şekilde meleklere de ibadet ediyorlardı. Çünkü Allahu Teala onlar hakkında da diyor ki: "Ehe ulayyakum kanu ya'budun." Onlar size mi ibadet ediyordu? demek. Meleklere de ibadet ediyorlarmış. Belkânû ya'budûnel cin. belki onlar cinlere ibadet ediyordu. Diyecekler melekler. Yani cinlerin vesveselerine inanıp onların, şeytanların vesveselerine e, inanıp onlara itaat ediyordu. Dolayısıyla onlara ibadet ediyorlardı. Diyorlar melekler. Dolayısıyla bir kişi bir müşrik ile bu, bu zamanda tartıştığın zaman dersen ki bu ayetleri okuduğun zaman Allah'tan başkasına ibadet etme falan ayetlerini okuduğun zaman Der ki onların kafir olmasının sebebi medeti ağaçlardan taşlardan umuyordu. Yoksa peygamberlerden ummuyorlardı. Biz ise peygamberlerden umuyoruz. Veli insanlardan umuyoruz. Dolayısıyla biz şirke girmiyoruz dediği zaman hemen ona ki zikrettiğim ayetleri oku. Bu bilindikten sonra kardeşler, kısaca bu tevhid mukaddimesinden sonra. Tevhidin manası nedir? La ilahe illallah. La ilahe. La, Arapçada nefî cins içindir. Yani bütün ilahları nefi ediyor. Allah, la ilahe. Hiçbir ilah yok. Yani bütün ilah cinsi ibadet edilen yoktur. Arapçada la'nın haberi genellikle hasfedilir. Dolay burada da hasfedilmiştir. La ilaha mabudun bi hak. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur manasındadır. İllallah. Dolayısıyla la ilaha illallah iki şıktan, iki rukünden oluşmaktadır. Birincisi la ilaha Allah'tan başka ibadet edilen yok. Dolayısıyla bütün Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar etmen gerekir. İnkar etmen gerekir. Kişi inkar etmezse tevhidi yerine getirmiş olmaz. Kişi Allah'tan başka ibadetleri inkar etmezse velev ki kendisi şirk koşmasa dahi bu kişi Müslüman olmaz. Ağaçlara, taşlara, türbelere, şeyhlere ibadet inkar etmezse velev ki kendisi yapmasa yapmasa dahi bu kişinin tevhidi kabul olunmaz. İllallah ancak ancak Allahu Teala'nın hakkı vardır. Bazı insanlar la ilahe mevcut, Allah'tan başka tanrı yoktur diye tercüme veriyorlar. Bu ise şüphesiz ki yanlış. Çünkü Allah'tan başka tanrı olmadığına zaten, zaten Mekke müşrikleri de inanıyordu. Zaten Mekke müşrikleri de e, inanıyordu. La ilahe illallahın manası budur. La ilahe illallahın tersi ise yani tevhidin tersi ise şirktir. Şirk nedir? Demin de dediğimiz gibi Allah'a has olan bir şey Allah'tan başkasına vermektir. Allah'a has olan bir şey ister bu rububiyetinde olsun ister uluhiyetinde olsun ister isim ve sıfatlarında olsun. Allah'a has olan bazı ibadetlerden bahsedeceğim inşallah şimdi. İbadetlerin en önemlisi kardeşler <gülüyor> ve insanların da en çok hataya düştüğü ibadet, en çok şirke düştüğü ibadet, istiğase yardım dileme ibadetidir. Yardım dileme, yardım dileme ibadetidir. İbn-i Kayyum rahimullahü teala diyor ki, yardım dileme, dua etme, medet umma, İnsanların çoğu bu ibadette, bu ibadette hataya düşmektedir. Çünkü yardım dilemek, medet ummak, dua etmek Allah'ın hakkıdır ve ancak Allah'a yapılır. Bundan dolayı insanların çoğu bu ibadette şirke düştüğünden dolayı Allahu Teala özellikle medet ummada, duada birçok ayetler indirmiştir. Bu ayetler kısım kısımdır. Çokluğundan dolayı ilim ehli bu ayetleri kısımlandırmıştır. Birincisi, birinci kısım ayetler Allah'tan başkasına dua edenlerin duanın şirk olduğunu açıkça beyan eden ayetler. Allah'tan başka dua edeni duanın açıkça şirk olduğunu beyan eden ayetler. Allah diyor ki: "Kul eraytum in ataakum azabullah ev etatkum as-saat agherallahu ted'un in kuntum sadikin." De ki: "Eğer Allah'ın bir azabı gelse veya kıyamet kıyamet gelse, eğer sadıksanız Allah'tan başkasına mı dua ediyorsunuz? Allah'tan başkasına mı dua ediyorsunuz? Bel iyahut edun, bilakis Allah'a dua ediyorsunuz." Teşekkür ederim mad'duna ilahi Sonra Allahu Teala Allah'a ibadet ediyor. Allah'a dua ediyorsunuz. Sonra Allah istediği zaman o duanızı kabul ediyor. Sonra siz yine şirkinize geri dönüyorsunuz. Sonra siz yine şirkinize geri dönüyorsunuz. Yani bu ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Size bir sıkıntı geldiği zaman, kıyamet geldiği zaman, bir azap geldiği zaman Allah'tan başkasına mı dua ediyorsunuz? Yok. Mekke müşrikleri Allah'a dua ediyorsunuz. Sonra Allahu Teala istediği zaman o sıkıntıyı giderdiği zaman sonra siz yine o şirkinize geri dönüyorsunuz. Yani Allah'tan başka duayı Allahu Teala burada şirk olarak isimlendirmiştir. Başka ayet Allah diyor ki Allah ilah Kara buhan elehubi kim Allah'tan başkasına hücretti olmadan hücretti olmadığı halde dua ederse fenemehiseıhu ayında Rabbi Şüphesiz ki onun hesabı rabbindedir innehuflihul <gülüyor> kafirun Şüphesiz ki kafirleri hiçbir zaman felah bulamaz Dolayısıyla Allah'tan başkasına ibadet eden Allah kafirdi isimlendirilmiştir Başka ayet Allah diyor ki: "İntedûhum la yesme'û duâkum. Onlara dua ederseniz, çağırırsanız sizi işitemezler. Ve lev semi'û mestecâbû lekum. İşitseler de icabet edemezler. Ve yevmel kıyameti yekfurûne bişirkikum. ve kıyamet gününde de şirkinizi inkar edecekler." Dolayısıyla Allah'tan başka olan duayı şirk diye isimlendirmiştir Allahu Teala. Başka etti Allah diyor ki: "Lâû du'vetul hak" والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء bütün bütün ibadetler Allahu Teala'nındır. Allah'tan başka dua edenler hiçbir dua edilenler hiçbir şey icabet edemezler. إلا كباصت كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو Allah'tan başka dua edenlerin hali şudur. Elini suya Su almak için elini uzatan kişi fakat fakat suya erişemeyen insanlardır. Fakat suya e, erişemeyen insanlardır. Sonra Allah diyor ki ve ma dua'ul kafirin illa fi Kafirlerin duası ancak sapıklıktadır. Dolayısıyla kafirlerin duası yani Allah'tan başka İbadet edilen duaların, kafirlerin duası diye isimlendirmiştir allah Teala. Bu yani duanın, Allah'tan başkasına duanın şirk olduğunu beyan eden ayetler bunlar. ikinci kısım ayetler ise duanın ibadet olduğunu beyan eden ayetler. Duanın ibadet olduğunu beyan eden ayetler. Allahu Teala diyor ki, ve لِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle, Sizden uzaklaşıyorum ve sizden ibadet ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Ve doğu ve Rabbim'e ibadet ediyorum. Rabbim'e dua ediyorum. Asa ala akun bi Rabbi Rabbim şaqiye ki e, Rabbim'e ibadet dua etmekten e, şakı olmam. Sonra diyor ki: "Falan ma ve ma min Ne zaman ki onlardan uzak durdu İbrahim Aleyhisselam? ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzak durdu. Şimdi burada bu ayette Allah'tan başka ibadet ettiklerinden duayı ne ne diye isimlendirmiş Allahü Teala? İbadet diye isimlendirmiştir. Çünkü birinci kısımda diyor ki ve me ted'un min dunillah. Sizden uzaklaşıyorum ve Allah'tan başka dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Allah'tan başka dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Sonra Allah diyor ki ne zaman ki onlardan uzaklaştı ve onların ibadetinden uzaklaştı. Dolayısıyla o duayı ibadet diye isimlendirmiştir. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: "Omen men edallu mimmen yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameh." Allah'tan başkasına ibadet edenden kıyamete kadar kendisine icabet edene dua edenden daha sapık kim vardır? Sura <coughs> Allahu Teala kanu Sura Allah diyor ki: "Ve men adallu mimmen yad'u min, min, min dunillahi la Ne zaman ki onlar haşr zaman ibadetlerini küfür edecekler. Yani kıyamet gününde insanlar o ibadet ettikleriniz haşr olundu, olunduğunda o ibadetlerinize küfür edecekler. Beri olacaklar. Dolayısıyla burada da duayı ibadet, değildir, ibadet diye isimlendirmiştir. allah Teala. Yine Tirmid'de geçen Nu'man İbni Beşir'in hadisinde Allah Resulü diyor ki -du Dua ibadetin ta kendisidir diyor. Yine i̇bn Abbas radiyallahu teala anhu diyor ki afdalul ibadet huve dua duanın en ibadetin en eftalı duadır diyor. Sonra e, ayet okuyor. Kullanım benden soracak olurlarsa ben onlara yakınım. Ayetini okuyor. Bu ikinci kısım deliller duanın ibadet olduğunu beyan eden deliller. Üçüncü kısım deliller ise duanın Din olduğunu beyan eden deliller. Dua dindir. Yani iba dinin ta kendisidir. allah Teala diyor ki فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Gemiye bindikleri zaman, gemi batacağı zaman Allah'a muhlis olarak ve dini ancak Allah'a yaparak ibadet dua ederler. Dini ancak İhlaslı olarak Allah'a yaparak ibadet eder, dua ederli. Dolayısıyla duayı dindir diye isimlendirmiştir Allahu Teala. Başka kısım dördüncü kısım ise Allah'tan başkasına dua edeni Allah Azaplandıracağı ayetler. Allah'tan başkasına dua edenin Allahu Teala o kişiyi Azaplandıracağı ayetler. Allah diyor ki. Fela ted'um ma'allahi ilahan akhar fetekun minel muadhabin. Allah'tan başkasına dua etmeyin. Eğer bunu yaparsanız, bunu yaparsan azaplandırılmışlardan olursun. Azap görmüşlerden olursun. Başka ayette women yed'um ma'allahi ilahan akhar la burhana lehu bi fehisabu 'inde rabbik kim Allah'tan başkasına dua ederse şüphesiz ki hesabı Rabbi nedir. Bu geçen hadiste de, menmata vehuvi dua indon Kim Allah'tan başkasına dua ederse ve ölürse şüphesiz ki ateşe girer. Dolayısıyla dördüncü kısım deliller ise Allah'tan başkasına dua edenlerin Allah'ın azaplandıracağı deliller. Beşinci kısım deliller ise Allah'tan başkasına dua eden e, dua'nın dalalet ve sapıklık olduğunu beyan eden ayetler, Allah'tan başkasını olan dua'nın, medetin, yardım dilemenin sapıklık olduğunu beyan eden ayetler. Çünkü Allahü Teala diyor ki, wa men abalu mimmen yedu min dunillahi men la ila Kıyamete kadar kendisine icabet edemeyenden daha sapık, daha sapık kim olabilir? Dolayısıyla bunun sapıklık olduğunu Allahü Teala Beyan etmektedir. Başka yeter Allah diyor ki, yedgona min donu Allahi ma la yeduruh, yedgona min donu Allahi ma la yeduruh, ve la Kendisine fayda ve zarar vermeyene dua ediyor. "Dalikahud dalalul bayt". Şüphesiz ki bu sapıklığın, sapıklığın uzak bir sapıklıktır. Dolayısıyla burada da bu duanın sapıklık, sapıklık olduğunu beyan ediyor Allahü Teala. Altıncı çeşit deliller ise Allah'tan başkasına dua'nın zulum olduğunu beyan eden ayetler. Zulum. Allah diyor ki, "Walete dûmin dun illah". Allah'tan başkasına dua etme. Sana fayda veya zarar verene dua etme. Eğer yaparsan zalimlerden olursun. Eğer yaparsan zalimlerden olursun. Yedinci kısım deliller. Allah'tan başkasına Allah'tan başkasına yapılan duanın şatat yani yalan ve batıl olduğunu beyan eden ayetler. Yalan, batıl, fasit olduğunu beyan eden ayetler. Allah diyor ki لَنَّ دُعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَقَدْ قُلْنَا Allah'tan başkasına dua etmeyeceğiz. Eğer bunu yaparsak şüphesiz ki şatat demiş oluruz. Yani yalan ve batıl demiş oluruz. Sekizinci çeşit ayetler ise ancak Allah'a dua etmemizi emreden ayetler. Allah diyor ki, قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي De ki ben ancak Rabbime ibadet ediyorum, Rabbime dua ediyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللّٰهِ Soracağın zaman, bir şey isteyeceğin zaman ancak Allah'tan iste. Başka ayette Allah diyor ki Annenel mesaci delillahi fela ediyor Allah ya Hadi mescitler Allah'ındır Dolayısıyla Allah'tan başkasına Allah'tan başkasına dua etmeyin Dolayısıyla kardeşler gördüğünüz gibi dokuz yani birçok ayetler olduğundan dolayı dokuz çeşit ilim ehli bunu dokuz çeşit ayırmıştır ve bu duada Allah'tan başkasına dua edilen çok olduğundan dolayı Allahü Teala çeşitlerini çok çeşit yapmıştır Allah'tan başkasına dua ed edenin şirk olduğunu, duanın ibadet olduğunu, Allah'tan başkasına dua edenin zulüm olduğunu, yalan olduğunu, batıl olduğunu çeşit çeşit Allahu Teala bunları bunları anlatmıştır. <gülüyor> Bundan dolayı İbnü Keym rahimullahü Teala <gülüyor> diyor ki şüphesiz ki bu duadaki şirk birçok insanların e, şirkidir. Birçok insanların probleme düştüğü e, kısımdır. Bu müşriklere baktığınız zaman medeti, yardımı Allah'tan başkasından isteyenlere baktığınız zaman bu çok açık ayetleri bırakıp bu çeşitli açı, açık ayetleri bırakıp şüphelere e, yapıştıklarını görürsün. Batıl olan şüpheler misal idâ tehayyertun fil umur. İşte uydurma bir hadis eğer işinizde bir sıkıntıya düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım dileyin gibi uydurma şeylere yapıştıklarını görürsün veya hiç alakası olmayan delilleri yapıştıklarını görürsün. Allahü Teala diyor ki: "Festqatuhulladi hu min shi'athi". İşte e, Musa Aleyhisselam veya iki kişi kavga ederken o kişi ee, Musa Aleyhisselam'dan yardım diliyor istihati ediyor burada hiç e, alakası olmayan Musa Aleyhisselam'ın gücü yettiği bir şeyde e, şeyden e, yardım dilemişlerdir ki bunun bu konuyla hiçbir alakası yoktur ve maalesef e, bu konuda e, yardım dilemede medet ummada birçok şi yani şiirlerde yazılmıştır şiirler bu sayıinin Ka burada Ka de çok meşhur bir kaside de olduğu gibi e veya bazı şiirlerde olduğu gibi diyor ki ya Resulallah ya del fadli ya Ey Rasulullah, Ey fazilet sahibi Behceten Fil haşri Kadren ve mekame Çok fazileti Makamı e, Kıyamet gününde Bize yardımcı olacak ya Resulallah Ud, al, ud ala Abdurrahim'i mülteci Sana sığınmış Abdurrahim'i affet Feehima ya uze gauth el yetama yetimlerin yardımcısı Resulullah kıyamette ve dünyada bana yardım et ve günahımı affet fektesab fektesab el fi 50 yama el senedir yaptığım günahlarımı affet diyor. Günahımı affet diyor. Kıyamette bana yardım et diyor. Dünyada bana yardım et diyor. Sana sığınıyorum diyor. Yetimlere yardımcısın diyor. Allah hiçbir şey, hiçbir şey bırakmıyor. Neslallahu aleyhi ve sellem. Peki bu, Allah'tan başkasına duanın şirk olduğunu beyan ettik. Bu şirk, nasıl Allah'tan başka duanın, nasıl şirk olabilir? Üç tane şartı var, veya kısmı var bunun. Birincisi, Duaul meyyit, ölüden medet ummak, ölüden yardım dilemek, ölüye, ölüden bir şey istemek mutlak olarak şirktir. Velev ki o ölünün kabrin yanında olsa ol veya kabrin yanında olma. Velev ki o ölü hayattayken ona gücü yetsin veya gücü yetmesin. Herhangi bir şey ölüden talep etmek bu şirktir ve bu kişi kafir olur. İkinci ise, duaul hayyil gaib gaibde olan yanında olmayan bir diriden bir şey istemek yanında değil Türkiye'de veya orada burada diyorsun ki yetiş ya falan, yetiş ya allan veya bana su ver bana şunu ver isterse yanındayken gücü yetsin ister gücü yetmesin şu an yanında olmadığından dolayı ona bir şey ondan bir şey istemek talep etmek Mutlak Olarak Şirktir Aynı Şekilde Bu Konuda Cinlerden Veya Meleklerden Yardım Dilemekte Şirktir Çünkü Yanında Çünkü Gaybi Bir Şeyden Yardım Diliyorsun Ve Bu Şirktir Üçüncü Kısım ise Yanında Olandan Fakat Onun Gücü Yetmediği Şeyde Ondan istemek. Yanında ancak ondan bir öyle bir şey istiyorsun ki onun gücü yetmiyor. Ancak Allah'ın gücü yetiyor. Diyorsun ki bu da kaldır. Yağmuru yağdır. İşte e, bunun gibi gücü yetmediği şeylerde Allah'tan başkasından e, yanında olan kişiden istemesi bu da e, mutlak olarak mutlak olarak şıktır Peki bu şeyler neden şirktir? Allah'tan başkasına dua neden şirktir? Şirk olmasının sebepleri dediğimiz gibi çünkü bu kişi zelil olmayı, tevekkülü, korkuyu ve ümit etmeyi de Allah'tan başkasına yapmaktadır. Yani yani sen Allah'tan başkasına dua ettiğin zaman Bu dua kendisi Şirk olmakla birlikte Diğer ibadetlerde Şirk olmayı gerektiriyor Niye çünkü Allah'tan başkasına dua ettiğin zaman Allah'tan başkasından ümit istiyorsun Ümit de Allah'a yapılır Allah'tan başkasına Tevkül yapıyorsun O da Allah'a yapılır Allah'tan başkasına kamil olarak zelil oluyorsun Alçak oluyorsun Bu da ancak bu da ancak Allahu u Teala'nın hakkıdır. Allah'tan başkasından korkuyorsun. Diyorsun ki bana ey bana yardım et Abdülkadir Ceylani günahımı affet. Demek ki ondan korkuyorsun affetmeyeceğini. Senin günahını affetmeyeceğini korkuyorsun. Dolayısıyla Allah'tan başkasına duanın kendisi haddi zatında şirk olmakla birlikte diğer ibadetlerde de şirk koşmaya şirk koşmaya sebep oluyor. Bu bir. İkincisi Kişinin Allah'tan başkasına dua ettiği zaman kişi o kişide gizli bir güç olduğuna inanmaktadır. İna i̇nandığı vardır. İnanmak vardır. Çünkü Türkiye'de olan veya falan kabirde olan Abdülkadir Ceylani'den yardım dilediğim zaman ben şuna inanıyorsun sen. O Abdülkadir Ceylani'nin gizli bir gücü var. Sebeplere başvurmadan bir şey yapabilme gücü var. Bu da ancak Allah Teala'nın hakkıdır. Hakkıdır. Çünkü Allah bir şeye ol dediği zaman onu verir. Mahlukat bir şey yapabilmesi için sebeplere başvurması gerekir. Elini uzatması gerekir. Bunun dışında sebeplere başvurmadan bir şeyi yapabilme ancak Allah Teala'nın Allah'a has bir vasıftır, sıfattır. Bu da ancak Allah'a hastır. Dolayısıyla sen gücü yetmeyen bir kişiden medet umduğun zaman Şuna inanmış olursun. Bu kişide gizli bir güç var. Bu kişi her şey yapabilir. Her şey e, yapabilir. Dolayısıyla Allah'ın sıfatını o kişiye vermiş olursun. Allah'a has olan bir şeyi o kişiye vermiş olursun. Burada da rububiyet tevhidinde şirke girmiş olursun. Şirk olmasının sebebinin başka bir sebebi ise o kişinin gaybı bildiğini ve seni gördüğüne ve duyduğuna inandığından dolayı şirke düşmek olur. Çünkü kabirde olan veya başka yerde olan kişiye medet umduğun zaman şunu iddia etmiş olursun o beni duyuyor, o beni görüyor. Bu da ancak Allahu Teala'nın sıfatlarıdır. Dolayısıyla kardeşler medet umma ibadetine baktığın zaman içinde birçok Allah bu ibadeti Allah'tan başkasına yaptığın zaman içinde birçok şirkler Şerler bulundurmuş oluyor. Niye? Çünkü Allah'tan başkasından medet umduğun zaman Allah'tan başkanasına tevekkül ediyorsun demektir ki onun için ondan medet umuyorsun. Allah'tan başkasından ümit ediyorsun demek ki onun için ondan medet umuyorsun. Allah'tan başkasından korkuyorsun ki onun için ondan medet umuyorsun. Fulan kişi beni çarpar dolayısıyla ondan isteyin beni çarpmasın bana şunu yapsın. Gibi bütün bu ibadetleri Allah'tan başkasına yapmış oluyorsun. Bir, ikincisi Allah'ın sıfatlar olan her şeyi bilme, görme, gaybı bilme, bu Allah'ın isim ve sıfatlarını o kişiye vermiş oluyorsun. İki, sonra onda bir gizli güç olduğuna inanıyorsun. Tasarruf sahibi olduğuna inanıyorsun. Allah'ın rububiyetini ona vermiş oluyorsun. Sonra da dua ibadetini Allah'tan başkasına yapmış oluyorsun. Bak hem uluhiyette, hem rububiyette, hem isim ve sıfatta, bütün bu e, üç devhitte, Şirke girmiş ben oluyorsun. Ne sallallahu aleyhi ve selam'a. Tayyip istersen ara verelim biraz. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Pauza olmuyor mu bu? Oluyor. Şuraya basıyorum şöyle basmak lazım ama bir saat olmuş. bunu kapatalım bir ayrıldır tamam kalamına baktığınız zaman kardeşler Allahu Teala müşriklerin ibadet ettiği ilahların batıl olduğunu beğen ederken birçok usul kullanıyor bu bunu buraya dikkat edin. Müşriklerin ibadet ettiği, ilahların batıl olduğunu beyan etmek için, açıklamak için allah Teala birçok uslup kullanıyor. Bunlardan birincisi dediğimiz gibi rububiyet ile uluhiyetine delil getiriyor. Yani diyor ki ben sizi yarattım, rızık verdim. Size Yaşatıyorum, dünyayı idare ediyorum, rızık veriyorum, yağmuru yağdırıyorum. Dolayısıyla siz de ona rağmen siz ibadetlerinizi Allah'tan başkasına yapıyorsunuz. Bana yapmanız gerekir diye Allah Teala beyan ediyor bunu. Sonra bakıyorsun ki Allah Teala yine onların müşriklerini aciz olduğunu, nakıs olduğunu beyan ediyor Allah Teala. Sizin ibadet ettikleriniz acizdir. Nakıstır. Dolayısıyla bu acizlere niye ibadet ediyorsunuz? Neden onlardan medet umuyorsunuz? Yardım diliyorsunuz diye Allahu Teala böyle beyan ediyor. Diyor ki Allahu Teala Efemen yahluku kemen la yahluk. Yaratan ile yaratılmayan bir yaratabilen ile yaratamayan bir midir? Bu ibadet ettikleriniz yaratamıyor bile. Onu Allah ile nasıl bir tutuyorsunuz? Nasıl onlara ibadet ediyorsunuz? Sonra Allah diyor ki من مسيح ابن مريم الا رسول قد خالت من قبله İsa aleyhisselam bir Resuldür. Ancak bir Resuldür. Kendisinden önce birçok peygamberler geçti. وَمُّهُ <gülüyor> صِدِّقَ Annesiyle sadık birisiydi. Sonra diyor ki Allah كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ Onlar yemek yiyorlardı. Yani İsa Aleyhisselam ve annesi yemek yiyorlardı. Aciz ol, yeme ihtiyaçları olmasına rağmen, aciz olmasına rağmen nasıl onlara medet umuyorsunuz? Nasıl onlara ibadet ediyorsunuz? Allahu Teala ilahlarının ibadet ettiklerinin aciz olduğunu beyan ediyor ve bununla bununla delil getiriyor. Onların ibadete hak kazanmadığını bu ayetlerle delil getiriyor. Sonra Allah Teala diyor ki inmelledi ne min Allah tam başka ibadet ettikleriniz dua ettikleriniz le yahluqu toplansalar dahi bir sineği dahi yaratamazlar. Bir sineği yaratamaya gücü yetmeyen insandan nasıl medet umarsın? Nasıl ona ibadet edersin? Dolayısıyla Allahu Teala kendisinin ibadete hak kazandığına dair Birçok uslubu vardır. Bu usluplardan birincisi o ibadet ettiklerinde ilahlarının nakıs, aciz olduğunu beyan ediyor. Sonra başka bir uslub ise Allahu Teala misaller veriyor. Diyor ki işte o ibadet ettikleriniz misal darbül emsel işte o ibadet ettikleriniz onlardan, onlardan medet umduğunuz dua ettiğiniz onlar elini suya batırıyor. Sonra suyu almak için elini uzatıyor fakat suya yetişemeyen insanlardır. O ölüler suya dahi yetişemiyor, elini uzatamıyor. Ağzına o suyu getiremiyor. Misaller veriyor. Onlara nasıl dua ederseniz diye Allahu Teala misaller veriyor. Dolayısıyla misallerle de onların aciz olduğunu beyan ediyor. Sonra Allahu Teala kendi isim ve sıfatlarını beyan ederek isim ve sıfatlarının kamil olduğunu, güzel olduğunu Dolayısıyla ibadete hak kazanan, kazanan ancak bu isim ve sıfatlara sahip olanın, e, sahip olandır diye beyan ediyor. Allah diyor ki her şey yerdeki ve var, gökte ne varsa Allah biliyor. Hatta bir yaprak dökülse dahi onu ancak Allahu Teala biliyor. Sonra her şeyin gördüğünü beyan ediyor. İçinde ve dışındaki her şey sır veya olmasın, alen olsun her şey Allah biliyor. Sonra gücün, gücünden bahsediyor. Sonra diğer isim ve sıfatlarından bahsediyor. Bunları niye bahsediyor? Boşu boşuna bahsetmiyor. Bu sıfatlara, bu isimlere sahip olan ibadete de hak kazanandır. Onu, onu Allahü Teala bize beyan etmeye çalışıyor. Yoksa buradan bir duvarın arkasını göremeyen ölüler veya kayıptaki insanlar şu duvarın arkasını göremiyoruz. Aciziz. Göremeyen bu insandan nasıl sen medet umarsın? Toprağın altındaki insan seni duyamıyor. Aciz, göremiyor. Bu insandan nasıl nasıl medet umarsın diye Allahü Teala bunları beyan ediyor. Allah diyor ki اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ Bir şey yaratamayan Bilakis yaratılmış olanları Allah ile bir mi tutuyorsunuz? Sonra diyor ki وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا لِيَنْفُسِهِمْ يَنْصُرُونَ Onlara yardımcı olamayan Bilakis kendi nefislerine dahi yardımcı olamayan da olamayanı Allah ile bir mi tutuyorsunuz? Bak ayetlere bakın Yaratamıyor Kendisi yaratılmış başkasına yardımcı olamıyor, kendisine dahi yardımcı olamıyor. Ölümden kendisini kurtaramıyor. Abdülkadir Ceylani ölümden kendisini kurtaramadı. Ölümden seni kurtaramayan Abdülkadir Ceylani sıkıntı anında sık seni sıkıntıdan nasıl kurtaracak? Seni ölümden ölümden nasıl kurtaracak? Nasıl olur da Allah ile bunu bir tutabilirsiniz? Allah-u Teala böyle ayetleri e, delil getiriyor. <gülüyor> Başka etti Allahu Teala buyuruyor ki "Veldine tedu'une min dunihi ma yamlikuna min kıtmir." <gülüyor> Bak aciz olduk ibadet edildiklerinin ne kadar aciz olduğunu beyan ediyor. Allah'tan başka ibadet ettikleriniz hurma çekirdeğinin zarrına dahi sahip değiller. Değil mi? Sahip miyiz? Yani belki biz sahip olabiliriz ama bizim sahip olmamız noksan bir sahipliktir. Allah isterse onu yok edebilir. Şu an bu kağıda sahibim değil mi? Ancak hakikatte sahip değilim. Çünkü Allahu Teala isterse bu kağıdı elimden alabilir. Dolayısıyla bir noksanlık var. Hakikaten kamil olarak sahip olan ancak Allahu Teala'dır. Allah diyor ki Vulledine. İşte Allah'tan başka dua ettikleriniz hurma çekirdeğinin zarına dahi sahip değillerdir. Öldüler. Yanında hurma çekirdeği götürebildiler mi? Götürseler dahi bir faydası var mı? yokur olup çürüyecek, gidecek. Sahip değiller. İntedûhum la yesme'u duâekum. Dua etseniz onları çağırsanız işitecek değillerdir. Ve lev semi'u mes tecavû lekum. İşitseler dahi size icabet, icabet edecek değillerdir. Ve yevmel kıyâmeti yekfûrûne bi Ve kıyamet gününde de şirkinizi inkar edecekler. Bu ayet hakkında ilim ehli iki görüşü var. İlim ehli diyor ki kıyamet gününde şirkinizi inkar edecekler. Yani o ibadet edilenler sizin şirkinizi inkar edecek. Biz bunlardan beriyiz diyecekler. Bu birinci görüş, ikinci görüşte yani o şirk koşanlar inkar edecek. Biz böyle bir şirk yapmadık. Biz böyle bir şirk yapmadık diye inkar edecek. Sonra Allahü Teala diyor ki başka ayette on doğru keyfe kezabu ale enfusih. Bakın kendilerine ne kadar yalan söylüyorlar. Kıyamet günde de inkar edecekler elleri ve Şirk ettikleri azalar şahit olacak. Dolayısıyla kardeşler hiç kimse başkasına itimat etmesin. Hiç kimse başkasına tevekkül etmesin. Kendilerine dair faydası olmayanlara tevekkül ve itimat etmesin, ümit etmesin. Korkmasın onlardan. Bakın Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbn Ömer'in hadisinde olduğu gibi şu cenab sallallahu aleyhi ve sellem yevm uhud Uhud gününde peygamberin kafası yarılıyor. Ve kusratu rubaiyatu dişi kırılıyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keyfe yuflihu kavmun shabbu şajja nebiyhum. Peygamberin kafasını yaranlar nasıl if, iflah olabilir? Yani ümidini kes, kesmiş gibi oluyor. Sonra Allah-u Emri şey. Senin elinde bir şey yok. Allah onları isterse affedir, isterse hidayet erdirir, isterse erdirmez. Bu senin elinde değil diyor. Yine i̇bn Umar'ın hadisinde İbn-i Umar radıyallahu teala anhu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazın rükudan sonra fulan fulan fulan kişiye, Safvanü ibn-i Haris gibi üç kişiye beddua ettiğini, kunut ettiğini Kunu ettiğini duydum diyor. Ey Allah'ım fulana lanet et, fulana lanet et, fulana lanet et diye. Sonra ayetini diyor... Leke şey, sana, ...sana senin elinde hiçbir şey yok diyor. Dikkat edin. Bakın Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem... ...hayatta iken... ...kendisine zarar veren insanları kime şikayet ediyor? Allah'a şikayet ediyor. Kendisinin elinde bir şey yok. Bir şey yapamıyor. Kime şikayet ediyor? Elini kime kaldırıyor? Namazda kime dua ediyor? Kimden istiyor? Kime tevekkül ediyor? Ancak Allah'a ibadet ediyor. Diyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra peygambere dua edenleri görüyorsun. Bak peygamber hayattayken Allah'a dua ediyor. Sonra peygamber öldükten sonra peygambere dua edenleri görüyorsun. Görüyor musunuz? Peygamber dahi Allah'a dua ederken bu insanlar nasıl peygamberden medet umuyorlar? Nasıl peygamberden bir şey istiyorlar ki peygamber kendi dişinin kırılmasına dahi mani olamadı. Sana sana zarar verilme verilmemekte nasıl mani olsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırıp kendisinden önceki gelen peygamberlerden istemedi. Yetişe İbrahim, yetiş ya falan veya anlan demedi. Bilakis elini kaldırdı. Allah'ın dediği gibi iste iz istestagithuna rabbukum. İşte siz Rabbinizden Dua istiyordunuz. Yardım istiyordunuz. Fes <gülüyor> tecebelekum. Ve duanızı kabul etti. Yardımınızı, yardımını yetiştirdi. Bin tane melekle size yardım etti. Uhud Savaşı'nda. <gülüyor> Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadiste olduğu gibi وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ akrabin, Yakın çevreni akrabanı Uyar ayeti indiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve dedi ki: Ya Maşara Kureyş. Ey Kureyş halkı. o enfusakum la uğniyankum min Allahi şeye. Kendi nefisinizle Allah'tan satın alın, size bir faydam yok. Ya Abbas, ey amcam. La uğniyankum min Allahi şeye. Sana bir faydam yok. Ey Safiye, peygamberin halası. Sana bir faydam yok. Ey kızım Malımdan istediğin kadar sor. Sana bir faydam yok. La ugni anki minallahi şey'e. Hiçbir şey. La nefi. Şey'en nekira. Umum ifade diyor. Hiçbir şey sana bir faydam yok. Hiçbir fay şey faydam yok. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itimat edenler. Ondan şefaat isteyenler. Ne diyorlar? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki çok duyuyorsunuz bunu. Peygamberimiz bana şefaat etmezse ben helak oldum. Yani bakın peygamber yani doğru belki de doğru söz ama batıl bir şey kastediliyor. Çünkü burada itimadı peygambere yapıyor. Tevakkülü, ümidi peygambere yapıyor. Bir ne diyeceksin? Allahu Teala'nın şefaati olmadan, rahmeti olmadan, ümidi olmadan, Allahu Teala'nın mağfireti olmadan ben helak oldum. Peygambere itimat etmeyeceksin. Peygamberimiz olmazsa ben helak oldum. Peygamberimiz bana affetmezse, şefaat etmezse helak oldum. Bütün bunlar yanlış. Çünkü bütün bunlar da itimadı, tevekkülü, ümiti, korkuyu peygambere yapmaktır ve bu caiz değildir. Bilakis kişi her şey Allahu Teala'dan istemesi gerekir. Çünkü her şeyin sahibi, her şeyin sahibi Allahu Teala'dır. Dolayısıyla peygamberden şefaat isteyen, ondan bir şey isteyen insana soracaksın. Diyeceksin ki Peygamber diyor ki Le okni anke minallah sana bir faydam yok. Peygamber'in bu söylediği doğru mu doğru değil mi? Mecbur ki diyecek doğru. Peygamber'in söylediği doğru neden Peygamber'den bir şey istiyorsun? Neden Peygamber'den bir şey istiyorsun diye ee, cevap vermen gerekir. Tayip. <gülüyor> Bu bilindikten sonra kardeşler şüphesiz ki dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye sahip değildir. Hidayete de sahip değildir. İnsanın kıyamet gününde kurtulmasına da peygamberin elinde değildir. Çünkü amcası öldüğünde amcasına şefaat etmek için şefaat dua demek. Amcasına şefaat etti, elini kaldırdı. Affolması için Allah'a yalvardı. Ayet indi. Mümin, müminlere, peygambere ve müminlere, müşriklere istiğfar etmesi yakışmaz diye ayet indi. Dolayısıyla peygamberin elinde olsaydı, şefaat peygamberin elinde olsaydı, amcasına şefaat ettiğinde kabul olunurdu. Ve cennete girerdi amcası. Demek ki elinde değil. İstediğine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat, şefaat edemiyor. Kimi şefaat ede edebiliyor ancak? Ancak Allahü Teala'nın elinde bunlar. Allah diyecek ki fulan kulumda razı oldum. Dolayısıyla sana izin veriyorum. Fulan kuluma şefaat et. Dolayısıyla her şey kimin elinde olmuş oluyor? Ancak Allahü Teala'nın elinde olmuş oluyor. <gülüyor> Dersten sonra inşallah. Bu bilindikten sonra kardeşler kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir faydası olmadığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden istenilmez. Peki şirk koşan kişi şirk koşan kişinin amelleri Ebu Talip'te olduğu gibi. Çünkü Ebu Talip kıyamet gününde e, cehennemin en az e, azap görecek kişi. Ebu Talib'in bu hali diğer kafirler, diğer müşrikler için geçerli mi, geçerli değil mi? Yani kafir olan kişi, müşrik olan kişi kıyamet gününde veya dünyada iken yaptığı amellerden dolayı, salih amellerden dolayı kıyamet günü o kişi, Azabı hafifler mi, hafifleme, hafiflemez mi? İlim ehlinin iki görüşü var. Birinci görüş, kişi kafir, dünyada güzel şeyler yapmışsa, fakirleri doyurmuşsa, işte e, insanlara yardım etmişse, bu gibi şeyler, niyeti gerekmeyen ameller. Kıyamet gününde bu gibi amellerin hiçbir faydası yok. Çünkü allah Teala diyor ki feme نَزِيدُهُمْ illa عَدَابًا O gün, kıyamet gününde onların ancak azabını artırırız. Dolayısıyla azapları hiçbir zaman hafiflemez. Bilakis gün ve gün artar kafirlerin azabı. Nasıl Allah'a lafiyyete ve selam. Ancak o kafirin amelleri Allah Teala zulüm etmediğinden dolayı o kişinin yaptığı ameller dünyada faydası olur. Dünyada Allah Teala ona ferahlık verir. işte zenginlik verir. Dert getirmez. Bu gibi şeyler. Ancak kıyamet gününde hiçbir faydası hiçbir faydası yoktur. Çünkü Müslim'de geçen hadiste Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor ki Allah Teala bir mümin'e İyiliğini hiçbir zaman boşa çevirmeyecektir. Bir müminin iyiliğine. Hem o iyiliğinden, iyiliğinden, iyiliğinden dolayı hem dünyada hem de ahirette mükafatını görecektir. Kafire gelince kafir dünyada mükafatını göre, görecek. Fakat Allah'a kavuştuğu zaman Allah katında hiçbir iyiliği olmayacaktır. Bu hadiste ee, muslimde geçiyor. Dolayısıyla kafir kıyamet gününde azabı hiçbir zaman dinmeyecek bilakis gün ve gün artaracak. Ve kafirin azap edilmesinin sebebi ise kâfir olduğundan dolayı. Bir ikincisi amellerinden dolayı çünkü bize ne yasaklanmışsa kafirlere de o yasaklanmıştır. Dolayısıyla kafir dünyada ne kadar kötü şey kötü amel içki zina kumar bu gibi şeyler yapıyorsa Kıyamet gününde bunun azabı yapmayana göre daha da şiddetli olacaktır. Amellerinden dolayı azap görecektir. Aynı şekilde nimete şükretmediğinden dolayı azap görecektir. Çünkü dünyadaki nimetlerden faydalananlar hem müminler hem de hem de kâfirlerdir. Bu nimete şükretmediğinden dolayı Azap görecektir üç şeyden dolayı kafir olduğundan dolayı amelinden dolayı nimete şükretmediğinden dolayı Çünkü kardeşler Çünkü dünyadaki bu nimetler Aslında müminler içindir Allahu Teala müminler için yaratmıştır bu, bu nimetlere Çünkü Allahu Teala diyor ki bunu hi elillediğine heğmen fil Hayati dünya ki o nimetler dünyada ancak iman edenler içindir ancak kafirlerde faydalanıyor. Müminler içindir. Ancak kafirlerde faydalanıyor. Dolayısıyla o nimete şükretmediğinden dolayı kafirlerde kafirlerde şüphesiz ki e, azap görecek. O nimete şükretmediğinden dolayı. Yine Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde bu da e, Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Ayşe radıyallahu teala anha peygambere soruyor. Diyor ki İbnü i an, işte cahiliyede iken e, sıla Rahim yapıyordu iyiliklere doyuruyordu Sadaka veriyordu Bu kıyamet gününde buna faydası olacak mı Bu ameller Peygamber de diyor ki La faydası olmayacak lem rabbi Çünkü o hiçbir gün demedi ki Ey Allah'ım kıyamet gününde Beni affet demedi Yani şunu demek istiyor Yani kıyamet gününe iman etmiyordu Dolayısıyla bir faydası Bir faydası yok diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu birinci görüş ki doğru olan görüş budur. Çünkü naslar, deliller çok apaçık açıktır. Hatta kadıa icmai dair nakle diyor bu konu hakkında. İkinci bir görüş var. Bu da zayıf bir görüş. Diyorlar ki kıyamet gününde kâfirın ameli kendisine fayda verecek. Bunun delili ise Ebu Talip. Çünkü ameli kendisine fayda verir diyor diyorlar kıyamet gününde. Buna cevap olarak Ebu Talib'in ameli kendisine fayda vermedi. Ne fayda verdi? Peygamberin şefaati. Yoksa kendisinin ameli kendisine fayda vermedi. Bu bir. ikinci deliller ise Bukhari'de Mursal olarak geçen e, bir eser e, Orve diyor ki e, Ebu Leheb e, rüyada görüldü. Ve soruldu. Allah sana ne yaptı? Ebu Leheb de diyor ki bana çok kötü bir haldeyim. Fakat her her pazartesi günü baş parmağımdan su içiyorum. Çünkü Muhammed doğduğunda sevinçten dolayı Sıveybe denilen köleme azat ettim. O sevinçten dolayı allah Teala beni faydalandı ve her pazartesi parmağımdan su içiyorum. Diyorlar ki bak yaptığı iyi amel kıyamet yönünde kendisine fayda verdi birinci olarak bu hadis mursel zayıf bir hadis ikincisi görülen bir rüyadır rüya delil değildir üçüncüsü de kim gördü o da hadiste zaten eserde geçmiyor mümin mi kafir mi kim gördü belli değil bir de zaten rüyada delil değildir münasebetle bu hadis bu eseri de mevlüt kandilini kutlamaya delil getiriyorlar Diyorlar ki bak Ebu Talib'e bile fayda veriyor. Peygamber doğdu değil. Gavura bile seviniyor doğduğundan dolayı. Biz sevinsek bize daha fazla fayda verir. Diyor. Bu da şüphesiz ki delil değil. Bu bilindikten sonra kardeşler. Müşriklerin... <gülüyor> Müşriklerin en fazla delil getirdiği şey ise şefaattır. Şefaat. Yani diyorlar ki biz biz bunlar yani biz bunlardan medet ummamızın sebebi bunlar bize şefaat edecek. Şefaat ya Resul Allah. Şefaat ya fulan ve allan dediklerini görüyoruz. Bundan dolayı biraz da şefaattan bahsedelim. Şefaat nedir? Şefaat demek bir kişiye fayda sağlamak veya bir kişiden şerri def etmek için o kişi için e, dua etmek ve aracı olmak. Şefaat budur. Dua etmek ve aracı olmak. Ve şefaat birçok çeşit şefaat vardır. Fakat üç şefaat var ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı şefaattır. Birincisi şefaatul uzma büyük şefaat yani mahşer gününde insanların hesaba çekilmesi için bütün insanlara yaptığı şefaat bu peygambere has. İkincisi müminlerin cennete girebilmesi için şefaati çünkü cennetin kapısı ancak peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açılacak. Başkasına açılmayacak. Bu da peygambere has. Üçüncüsü ise ee, amcası Ebu Talib'e e, şefaat. Bu da e, peygambere has ve Ebu Talib'e has. Bunun dışında kimseye azabının hafifletmesi için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere şefaat etmeyecek. Sadece e, Ebu Talib'e e, şefaat edecek. Çünkü Allahü Teala diyor ki o günde kafirlere şefaatçıların şefaati fayda vermeyecek şefaatçıların şefaati fayda vermeyecek. Tabii ki Ebu Talib bundan müstesnadır. Sonra bu üç şefaat peygambere hastır. Diğer bazı şefaatler de var. İşte 70 bin kişinin hesapsız sualsız cennete girmesi. Bu da bir şefaatle olacak. Bir, bir kısım insanın ateşten çıkması, cennete girmesi. Bu da peygambere has değil. Bu da diğer peygamberlere de var ve müminlere de. Sonra bir kişinin, bir grup insanın cehennemi hak ettikten sonra cehenneme girmeden cennete girmeleri, Araf insanların günahları ve sevapları tam olup, denk olup da şefaat edilerek cennete girilen insanlar. Bu da şefaatin bir kısmı. Veya başka bir kısmı ise cennetteki olan insanların cennetteki mertebelerinin yükselmesi için cennette mertebeleri cennette ama peygamberin şefaatiyle cennette mertebeleri e, yükseliyor bu bilindikten sonra kardeşler şefaat müşriklerin en büyük bahanesi olmuştur Allah'tan başkasına şirk koşmada en büyük bahanesi olmuştur bundan dolayı Allahü Teala onlar hakkında diyor ki ve ya'budune min dunillahi ma la yedurruhum ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء başka ne kendilerine ne de başkalarına fayda ve zarar vermeyene ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katımızda şefaatçilerimizdir. Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Şefaat edecek bunlar bize. Sonra diyorlar ki bir krala yaklaşmak için nasıl bir aracı tutman gerekirse, Allah'a yaklaşmak için de aynı bir aracı e, tutman gerekir, diyorlar. Şüphesiz ki, bu batıldır. Çünkü, bu, Allah'a suizanda bulunmaktır. Niye? Çünkü, sen şefaat aracı kılıyorsan, şuna inanıyorsun demektir. Bu aracılar Allahu Teala'ya yardım ediyor. Suizanı görüyor musunuz? Bu, bu aracılar Allah'a yardım ediyor. Nasıl ki kral direkt insanları göremiyor, duyamıyor, yardımcılara ihtiyaçları var, kralların. Aynı şekilde Allah'ın da bir yardımcıya ihtiyacı var. Ee, dolayısıyla o yardımcının vasıtasıyla Allah onu affediyor. Bu bir ikincisi diyorlar ki veya demek istiyorlar ki Allah direkt affetmez. Ya nasıl ki misal bir kral bir kral direkt affetmiyor. Ne yapıyor? Affetmek bir kişiyi affetmek istemiyor. Ancak bir kişi başka bir kişi geldiği zaman Ali geldiği zaman ey kral bak bu insan çok iyi şöyledir böyledir lütfen bunu affet onu yumuşatıyor o, kura, o kralı yumuşatıyor kral da onu onu affediyor peki Allahu Teala için bu geçerli mi yani demek ki bir kişi Allah'a geliyor Allah'a yumuşatıyor sonra Allah onu Allah onu affediyor aynı şekilde kral insanları göremiyor ve işitemiyor. İnsanların hacetlerini göremiyor ve işitemiyor. Ki bu Allah için geçerli mi? Şüphesiz ki Allah için geçerli değildir. Sen ona elini yükselttiğin zaman, ona dua ettiğin zaman, şüphesiz ki o seni görüyor ve işitiyor. Bundan dolayı diyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّعِ Kulların benden soracak olurlarsa de ki, ben onlara yakınım, onların duasını kabul ederim. Dolayısıyla Allahu Teala'ya direkt dua edilmesin Allahu Teala bizden istiyor. Bana dua etsinler ki duasını kabul edeyim demiyor ki. işte fulan kişinin vesilesiyle, fulanın aracısıyla ona dua edin o da benden istesin demiyor Allahu Teala. Direkt Allahu Teala'dan istememizi Allahu Teala eee emrediyor. Sonra aynı şekilde şefaat Şefaat isteyenler veya şefaatı bahane olarak gören ins insanlar şefaatçılara itimat ettiğini görüyorsun. İşte benim şefaatçim fulandır. Benim şefaatçim şu kişidir. Şeyhimdir, seydamdır, bana e şefaat edici. Bütün itimadı, bütün tevekkülü, bütün ümidi, bütün korkuyu ona yaptıklarını görüyorsun. Halbuki bütün bu ibadetler ancak ve ancak ancak, ve ancak u Teala'nın hakkıdır. Dolayısıyla Allahu Teala e, bunu nef ve demiştir ki قُلِّ şefaatu شَفَاعَةُ bütün şefaatler ancak Allah'ındır. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Ancak onun razı olduğu insanlara şefaat edilir. Dolayısıyla Allah bu ayetlerle ne demek istiyor? Dolayısıyla şefaatin benden isteyin. Başkalarına itimat etmeyin. Başkalarına tevekkül etmeyin diye Allahu Teala bunları beyan etmek istiyor ve şefaatin bildiğiniz gibi iki tane şartı vardır. Birincisi Allah o kişi şefaat eden kişiye izin vermesi gerekir. İkincisi de Allah o kişiden razı olması gerekir şefaat edilen kişiden. Ve dediğimiz gibi bütün şefaat Allahu Teala'nın elindedir. Allahu Teala'nın hakkıdır. İsteyen istediğine şefaat edemeyecektir. Ancak Allah'ın razı olduğu ve izin verildiği kişilere şefaat edilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi şefaata kendi elinde değildir. Kendi elinde olsaydı, dikkat edin kendi elinde olsaydı, kıyamet gününde arşın altına secde edip, ey Allah'ım bana şefaatı verdiği dua etmezdi. Demek ki kendi elinde değil, Allah'tan istiyor. Ve Allah Teala da sonunda ona veriyor ve Yine her şey ona bırakmıyor. Şefaat edilen insanlara, şefaat edilen insanlara da yine Allahü Teala seçiyor. Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç kişilere şefaat edilecek. Dua, şefaat, dolayısıyla şefaati Allah'tan başkasından istemek şart. Kişi şefaat ya Resulallah dediği zaman Şirke girmiş olur Şefaat ya Resulallah dediği zaman Kişi şirke girmiş olur Çünkü Allah'ın hakkı olan Bu şefaati Allah'tan başkasına Allah'tan başkasına iste, istemektedir. Bu bilindikten sonra Kardeşler <gülüyor> Diğer bazı e, ibadetlere Geçelim Kısaca anlatayım ki <gülüyor> kurban ibadeti, kurban kesmek nedir? Dayı, ee, kurban kesmek namaz kaçta? Şey diyor. Oldum. Tamam biraz devam edelim sonra kılarsınız Kurban kesmek ibadettir. Nereden anlıyoruz ibadet olduğunu? Çünkü Allah'ın hoşnut olduğu, sevdiği bir şeydir. Allah'ın hoşnut olduğu ve sevdiği bir şey her bir şey ibadettir. Peki Allah'ın hoşnut olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü Allah emrediyor. Rabbin için kurban kes diyor. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu ibadettir. Ve ancak Allahü Teala'nın hakkıdır. Dolayısıyla bu ibadeti Allah'tan başkasına yapıldığı zaman bu kişi kafir olmuş olur ve müşrik olmuş olur. Niye diyorum bunu çünkü Maalesef Allah'tan başka ibadet edilen Allah'tan başkasına Kurban kesilen Bu zamanda Çok İşte bir önemli şans Geldiği zaman onun önünde onu tazim Etmek için hürmet etmek için Yüceltmek için Onun önünde kurban kesiyorlar sırf. Sonra kesiyor Zaten adam gidiyor o kurbandan da yemiyor Zaten Demek ki et için kesmemiş ya, onu tazim etmek için, hürmet etmek için kesmiş. Bu da ancak Allahu Teala'nın hakkıdır. Bunu yapan kişi de, bunu yapan kişi de şirke girmiş olur. Olem ki o kişi, kurban keserek Allah'ın ismiyle kesse dahi, bu kişi ne olmuş olur? Besmele'de Allah'tan yardım dilemiş oldu, ama o kurbanı Allah'tan başkasına, Allah'tan başkasına kesmiş oldu. Bu besmele o kişiye fayda vermez. Bunun dışında kişi kurbanı sadece et için kesse bunda bir sakınca olmaz. Yani benim kastım <gülüyor> misafire et ikram etmek için. Kastım ettir. Eti alabilmek için de ne gerekir? Mecbur kesmem gerekir. Ancak ilk iş ilk, ilk maksadım ettir. Bunu misafir için kesiyorum. Bunda bir beysi yok. Çünkü bu ibadet değildir. Senin orada kastın ettir. Kan akıtmak değildir. Ancak ibadet olan kurban kesmekte kastın kan akıtmaktır. Kastın et değildir. Başka bir ibadet ise kardeşler. Önledir. Adak adamak. Adak da ibadettir. Kişi adağa adadığı zaman... E, mecbur o ibadeti yerine getirmesi gerekir. İlk başta adak adamak mekruhtur. Yani şöyle mekruh. Eğer şu olursa Allah için bunu yapacağım. Bu olursa Allah için bunu yapacağım. Bu mekruhtur. Ancak yaptığı zamanda mecbur e, mecburen onu e, yapması yerine getirmesi gerekir. Bu da ibadettir. Bunu Allah'tan başkasına yapıldığı zaman Kişi şirke girmiş olur. Nasıl? İşte şu olduğu zaman Fulan Veli için kurban keseceğim. Şöyle olduğu zaman Fulan Veli için Kabe'ye gideceğim. Şu olduğu için Fulan Veli için e, oruç tutacağım bir gün. E, fulan Veli için şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bütün bunlar e, bütün bunlar şirktir. Allah'a lafiyette ve selam. Başka hepsini almayacağım. Dayı. Dayı. Başka şirklerden Önemli olan şeylerden Bir tanesi de ee, Bildiğiniz gibi Nazar boncuğu, iplik bu gibi şeylere e, takılması, bütün bunlar e, şirktendir. E, eğer kişi bunların bana fayda verdiğini veya zararı def ettiğine inanırsa bu kişi kafir olur. Yok bunların sadece sebep olduğunu, Allah'ın yaptığına inanırsa bu kişi de küçük şirke girmiş olur. E, bu bilinmekle birlikte Kur'an bu e, yazıp muska olarak takmakta e, veya dua yazıp muska olarak takmakta ilim ehli arasında ihtilaf vardır. Fakat doğru olan görüş caiz olmamasıdır. Çünkü caizdir diyen bazı alimler var. Bu Abdullah İbni Ömer'e nispet ediliyor. Fakat e, Abdullah ibn Ömer'e nispet edilen bu eser zayıf eser. Çünkü senedinde Muhammed İbni İshak var. Aynı şekilde İbn-i Museyip, İbn-i Sire'nin nispet ediliyor. Bütün bunlar zayıftır. Bütün bunlar zayıftır. Yani caiz olduğuna dair bu selefe nispet edilmesi caizdir. Ancak Ebu Cafer al-Bakira nispeti var. Bu da sahih bir görüş. Ve sahih bir nisbet. Diğerlerine İbn-i e gibi nisbetleri sahih değildir. Aynı şekilde Ayşe radiyallahu teala anha'ya nisbeti var. Diyor ki Ayşe radıyallahu teala anha Kur'an'ı yazıp asmak beladan önce caiz değil fakat bela geldiği zaman sonra yazıp asmak caizdir diyor. Ayşe radıyallahu teala anha'ya nisbet edilen bu eserde zayıf eser. Çünkü senedinde kopukluk var. Üçüncü görüş ise caiz olmadığına dair bir görüş. Bu da İbni Mes'ud'a, İbn, Mes İbn Abbas'a, İmrad -i İbn Hüseyin'e be Hasan el basrya ne bütün bu selefin çoğunluğuna yani caiz olmadığına dair doğru olan görüşte gördüğünüz gibi caiz olmamasıdır başka bir e, şirk ise kardeşler e, tıyra dediğimiz e, uğursuzlara inanmak İslam bütün bunları e, şirk olduğunu beyan etmiştir Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ve şunu demiştir. Kim uğursuzluğa inanırsa benden değildir. Men tatayyera fakat eşrek. Kim uğursuzluğa inanırsa şirk koşar demiştir. Çünkü cahiliye döneminde her şeyle uğursuzluğa inanıyorlardı. Çok inanıyorlardı. İşte kuş sağdan geldiği zaman sanih, uğurlu. Soldan geldiği zaman berih, uğursuz. Arkadan önden geldiği, önden geldiği zaman iyi, arkadan geldiği zaman kötü. Bütün bu uğursuzla inanıyorlardı. Ve bu uğursuzla inanmakta şu an en fazla inanan insanlar da Şialardır. Özellikle 10 sayı sayı 10'a uğursuzluk olarak kabul ediyorlar. 10. sayı. Çünkü hulefa yani cennetle müjdelenen 10 sahabeden dolayı o sayıya uğursuzluk olarak inanıyorlar. Peki <gülüyor> Bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La adva ve la tiyera. Ee, adva, bulaşıcı hastalık yok ve uğursuzluk yoktur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bulaşıcı hastalık yok ve uğursuzluk yok. Uğursuzluğu anladık da bulaşıcı hastalık nasıl yok oluyor? Çünkü... Yani ispat edilmiş ki ya, bulaşıcı hastalık var. İlim ehli bunun hakkında diyor ki ee, bu, cahiliye döneminde müşrikler şuna inanıyordu. Bulaşıcı hastalık kendi kendine bulaşıyor. allah Teala'nın bir etkisi yok. Bir tesiri yok. Bir kaderi, takdiri yok. Kendi kendine bulaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu nefi ediyor. Bunu ee, bunu inkar ediyor diyor. Bulaşıcı hastalık yok. Yani sizin inandığınız <gülüyor> şekilde bulaşıcı hastalık yok. Yoksa bulaşıcı hastalık var ama her şey Allahu u Teala'nın takdiriyle. Bundan dolayı peygamber bunu dedikten sonra diyorlar ki peki ey Allah Resulü uyuz bir deveyi uyuz olmayan develere kattığımız zaman hepsi uyuz oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki femen a'del evvel. Birinciyi uyuz yapan kim? Şüphesiz ki Allah yani. Şunu demek istiyor. Nasıl ki birinciyi uyuz yapan Allah, diğerlerde uyuz yapan Allah. Yoksa sizin dediğiniz gibi bulaşıcı açıda hastalık kendi kendine kendi kendine değil diyor. Sonra Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Uyucibun fel. Fel fel'i seviyorum." Fel nedir diyorlar? Diyor ki el kelime tayyibe güzel bir söz. Güzel sözü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem seviyor. Birinci, bir, adamın bir tanesi Türkçede fe'li falı tercüme etmiş kitapta. Doğru mu bu? Yanlış. Bu şirk nes Allahu aleyhi ve Fel güzel söz. Fel ile uğursuzluğun arasındaki fark ne peki? Evet. Aleykümselam. Fel ile uğursuzluğun arasındaki fark şudur. Uğursuzluk dikkat edin buraya. Uğursuzluk başta bir şey evet. görüyorsun. Bunu uğursuzluk sayıyorsun ve ondan dolayı da yapacağın işi yapmıyorsun. Yapacağın işi yapmıyorsun. Çıkıyorsun, siyah ke kedi gördün, uğursuzdur, geri evine geri dönüyorsun. O gün işini yapmıyorsun. Bu uğursuzluk, inanmak. Feal ise, güzel bir şey gördüğün zaman veya duyduğun zaman bu ise şu. Bir şey yaptın, başladın, sonra yaparken güzel bir şey duyuyorsun. Güzel bir şey görüyorsun bunu da Allahu Teala'ya Teala'ya husnizan ediyorsun. Diyorsa inşallah iyi olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Hudeybiye anlaşmasında Suheyl ibn Amr geliyor. Suheyl kolay demek. Peygamber diyor kim geldi diyor Suheyl. Diyor ki inşallah işiniz kolaylaştı. Yani e, fe'l bir şey yaptıktan sonra o şey esnasında geliyor ve ondan dolayı seviniyorsun sen. Yoksa o şey güzel bir şey gördün ondan dolayı yapayım değil. O zaman uğursuzluk gibi olur. İşte kuş sağdan geldi yapayım o zaman o gibi olur. Mekke müşriklerinin yaptığı gibi. Ya nasıl sen bir şeye başlamışsın bile. Bir şey yapıyorsun sonra bir güzel bir söz duydun. Güzel bir şey gördün seviniyorsun ona. Ve bu seni sevindiriyor yine devam ediyorsun yani. Yoksa o şeyden dolayı yapmıyorsun onu. Yani fel bir şeyin ortasında esnasında geliyor. Uğursuzluk işe bir şeyin başında geliyor ve ondan dolayı da yapmıyorsun. Anlayabildiniz mi? Ancak bir şeyin başında gelse misal desin ki kus sağdan geldi. Ha bu demek ki iyi yapayım. O zaman ne olur? Caiz olmaz. Uğurlu sayım. Uğurlu sayım. O zaman o caiz olmaz. Mekke müşterilerinin yaptığı gibi ya. fel yani sen bir şeye başlamışsın bile. Ama o esnada güzel bir şey gördün, güzel bir şey duydun. O senin sevincini artırıyor ve Allah'a husni zannını artırıyor. Ve devam ediyorsun sen. Kısaca şey budur. Başka bir şirk kardeşler. Tencim. Tencim yani yıldız yıldızname. Bu da e, şirktir şüphesiz ki. Yıldızname iki kısımdır. Buraya dikkat edin. Tesir edilmesine inanan veya tesir kolaylaştırması için. Tesir veya tesir. Tesir şüphesiz ki şirktir. Yani yıldızların başka şeylere tesiri olduğuna inanmak. Bu şirktir. Ancak tesirden dolayı kolaylaşmak için ben yıldızları öğreniyorum. Şu zamanı bu mekanı bu yeri öğrenmem için kolaylaşmak için vakti bilmem için bunda bir bunda bir basis bir basis yoktur. Ve yıldızlara tesir tesir olduğuna inanmak birkaç kısımdır. Birincisi yıldızların bu alemi yönettiğine inanmak. Bunu da Sabie felsefecilerin inancı. Yıldızlar bu alemi yönetiyor. Felsefofların bu şüphesiz büyük şıktır. İkincisi Yıldızların hareketleri, gaybı, geleceği bilmeye bir tesiri var. Bu da sihirbazların, işte yıldızların hareketlerinden dolayı 28 tane şey var diyorlar, mecrası var diyorlar. İşte şu, şu yıldız e, inerse, bu yıldız e, koparsa, bu yıldız şey derse ve şuraya giderse, böyle olursa gelecekte şunun olduğuna delalettir. Bu da şüphesiz ki büyük şirk. 3. kısım ise yıldızların sebep olduğuna inanmak. Bu da küçük şirk. Bu zamandaki bir show şey yapılan gibi. Nasıl diyor diyorlar ki işte şu kişi bu yıldızda doğarsa asabi olur, şu olur bu bu olur. Fakat yıldızın bir tesiri yok. Yıldızın bir tesiri yok. Ya Allahü Teala o yıldızı bir sebep olarak yapmış. O zamanda doğan insanların e, ahlakı, şuyu bunu bu olur. O yıldızlarda bir alamet yapmış, bir sebep yapmış. Bu nedir? Bu da küçük şirktir. Anlayabildiniz mi? Büyük şirk olan nedir? Yıldızların bir tesiri var. Yıldızların bir tesiri var ve yıldızların geleceği haber vermede bir tesiri var bu büyük şirk ancak dersen ki dese ki yıldızın bir tesiri falan yok ben buna inanmıyorum zaten geleceği de bilinmez bir tesir de yok insanın şeyine ancak Allahu Teala yıldızı bir sebep kılmış o yıldız işte şu yıldız olduğu zaman insanlar genellikle bu ahlakta oluyor Allah öyle yaratmış o fıtratı öyle yaratmış Yıldızlarda sadece sebeptir Yoksa bir tesir yok Bu nedir? Bu küçük şirktir Çünkü yıldızın hiçbir tesiri sebe, Yıldız sebep değildir bir şeye Çünkü Yıldızlar üç şey için yaratılmıştır Katadenin de dediği gibi Alamet, ziynet, süs ve Şeytanları Taşlamak için Bunun dışında yıldızların hiçbir fonksiyonu Tesiri veya sebep Başka bir şeye sebep ee, Değildir <gülüyor> dolayısıyla bu ee, küçük şirktir dayım başka bir şirk ise kardeşler kehanet kehanet nedir e, kayıptan haber veren insanlar kahinler bu da şüphesiz ki şirktir. Ve bunun kısımları da şudur. Birkaç kısmı var. Birinci kısım. Cinlerin vasıtasıyla meleklerin fısıldamasını dinlemekle kehanet. Kahinler cinlerin vasıtasıyla meleklerin vas fısıldasını semada dinleyip o, o cinler gelip kahinleri anlatıyorlar. Bu birinci kısım. İkincisi cinlerin vasıtasıyla gelecekten haber vermek değil de geçmişten veya kaybolmuş bir şeyden ve evindeki başka kişinin evindeki şeyden haber verilmesi. Gelecekten haber vermiyor. Ancak cinin vasıtasıyla filan kişinin evinde ne var ne var biliyor. Üçüncüsü ise <gülüyor> yalancı. Yani adam ee, ne bir cin vasıtasıyla falan ancak çoğu kahinlerin olduğu gibi yalan söylüyor tüm. Şu olacak kendi kafasına göre bir şeyler atıyor. Bu da bütün bu üç kısımda küfürdür. Kişi kafir olur. Üç kısmı yapsa dahi. Herhangi bir kısmı yapsa dahi. Niye? Çünkü bu üç kısımda da e, kişi e, gaybı bildiğini iddia ediyor. Geleceği bildiğini e, geleceği bildiğini iddia ediyor. E, ve yanında olmayan gaybı bildiğini iddia ediyor ki bütün bunlar e, bütün bunlar küfürdür. Ancak bazı alimler diyor ki kişi geleceği bildiğini iddia etmese ancak şunu dese ben e, meleklerin arasındaki fısıldamayı e, cin vasıtasıyla biliyorum. Yoksa meleklerin arasındaki fısıldama ise gayb değildir. Allah'a has bir şey değildir. Melekler, meleklere de bildirilmiştir. O cin vasıtasıyla ben bunu biliyorum. Yoksa Allah'a has olan bir şey bilmiyorum derse e, veyahut da derse ki ben yanımda olmayan gaybı bilmiyorum. Ancak cinler biliyor. Cin vasıtasıyla o evde olanı e, bilebilirim. Kişi böyle bir iddiada bulunsa bazı alimler diyor ki bu kişi küçük şirk işlemiş olur. Çünkü Allah'a has olan bir şey iddia etmiyor burada. <gülüyor> Allah'a has olan bir şey iddia etmediğinden dolayı bu kişi küçük şirk işlemiş oldu diyorlar. Başka bir şirk ise veya küfür ise kardeşler sihir sihir ise şüphesiz ki hakikati vardır. İnsanı öldürür, insanı hasta yapar, karı kocayı ayırtabilir. Bütün bunların hakikati vardır. Niye? Çünkü bazı insanlara göre mutezile gibi sihire inanmıyorlar. Mutezile ve mutezileye takip eden İbni Hazm bu konuda e, cessas gibi Hanefi alemlerinden diyorlar ki sihir tehyilidir. Yani sihir hayalidir. Göze Göze bir etkisi vardır. Yoksa hakikaten bir etkisi yoktur. Sadece senin gözüne başka gösteriyor diyorlar. Bu da şüphesiz ki doğru değildir. Bilakis sihirin hakikati vardır. İnsanı öldürür, hasta eder. Çünkü allah Teala ayette beyan dediği gibi o sihir yeteallamune i̇şte, minhümâ mâ beynel mer'i sihiri öğreniyorlar. Karı ile kocayın arasını ayırt etmek için sihir öğreniyorlar. Sonra deriz ki Göze etkisi varsa diğer azalara niye etkisi olmasın? Göze hayal, hayali gibi gösteriyorsa göze, diğer azalarda niye etkisi olmasın? Ee, bunda bir mani e, yoktur. Ve aynı şekilde Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sihirin etkisinden hanımlarına yaklaşmış gibi yaklaşmadığı halde yaklaşmış gibi kendisine e, hissediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sihirin bir e, etkisi var. Sihirin hükmü ise kardeşler <gülüyor> sihir küfürdür. Sihir e, küfürdür. Kim sihir yaparsa e, bu kişi kafir olur. Kim sihir yaparsa bu kişi kafir olur. Ancak Şuna da dikkat edilmesi gerekir. Sihir iki kısım. Birinci sihir, şeytanlarla, cinlerle çalıştığı, alışveriş edilen sihir. Ve bu sihir şüphesiz ki küfürdür. Çünkü şeytan sihirbazın e, dediğini yapmaz. Ancak bir şartla ondan bir şey koparırsa, o da nedir? İmanını koparırsa. Sihirbaz kafir olduğu zaman şeytan ona e, çalışır, ona faydası dokunur. Yoksa şeytan e, o, sihirbaz için çalışmaz. Dolayısıyla şeytanlarla, cinlerle birlikte yapılan sihir bu küfürdür. Başka bir sihir var. Bu da şeytanlarla ve cinlerle yapılmayan şey. Bu da nedir? Bazı insanlar üstüne bir boya yapıyor. E, bir şey yapıyor. Sonra ateşe giriyor, yanmıyor. Bu da aslında sihir. Ama şeytanlardan dolayı değil. Ya üstündeki boyadan dolayı mı insan? Bu gibi. Bu ikinci kısım e, şirk değil. Caiz değil ama şirk de değil. Kafir olmaz. Ancak ikinci kısım şeytanlardan ve cinlerden e, faydalanan kısım ise şüphesiz ki e, şüphesiz ki e, küfürdür. Tayyip e, <gülüyor> e, Şimdi duralım. Namaz Namazdan sonra, sonra. Bir, bir yarım saatta. Ders yaparız. Ondan sonra demeden Artık sorular Sorular da varsa sorabilirsiniz. Tamam namazdan sonra. Namazdan sonra. Evet. Korku ibadeti. Korku iki kısma ayrılır. Birincisi Tabi olan korku. Tabi olan korku ne demek? Sana zarar verebilecek bir şeyden korkman gibi. Sana hakikaten zarar verebilecek bir şeyi korkmanda, e, bu şeyden korkmanda... E, bir beys olmaz. Ateşten korkman, bazı hayvanlardan korkman. Bütün bunlar tabii korku ve caiz olan korku, mübah olan korku. Çünkü hakikaten sana zarar verebilir. Veya bazı insanlardan korkman gibi O insanlar sana zarar verebiliyorsa Bu korku asıl olarak mübahtır Ancak Bu korku seni Harama sürüklerse O zaman caiz olmaz Ne gibi Bazı insanlardan korkuyorsun Onun için Diyelim Sakalını tıraş ediyorsun seni harama sürüklüyor. O zaman caiz olmaz. Haram olan korku olur bu. Karından korkuyorsun sakalını kesiyorsun. Caiz olmayan haram olan bir korku. Veya diğer harama sürükleyen mübah olan bir şey. Tabi mübah olan bu korku seni harama sürüklüyorsa haram olur. Kısacası kayda bu. İkinci korku ise kardeşler... <gülüyor> Şirk olan korku. Bu da ancak Allah'a yapılması gereken korku. Allah'a yapılması gereken korkuyu Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirk olmuş olur. Ne gibi? Bir kişinin veya bir şahsın veya bir velinin sana sebeplere başvurmadan sana zarar verebilmesine inanmak şirktir. Nasıl? Türkçe'de diyorlar ya falan veli seni çarpar. Fulan kişi seni çarpar. Bu gibi şey, bu korku işte bu şirktir. Bunu yapan kişi müşrik olur. Niye? Çünkü o, sen şuna inanmış oluyorsun. O velide gizli bir güç var. O güçle sebeplere başvurmadan sana zarar verebilir. İnancında inanmış olduğundan dolayı şirke girmiş olursun. Çünkü yanında olmayan bir kişi... Gaybde olan bir kişi sana zarar veremez. Çünkü onun gücü yetmez. Mecbur bir kişi sana zarar verebilmesi için sebeplere başvurması gerekir. Elini kaldırması gerekir ve sana vurması gerekir. Ha sen o ki o veli bana zarar verir, beni çarpar dediğin zaman şunu demiş oluyorsun. O velide gizli bir güç var. O güçle sebeplere başvurmadan harikada olaylar yaparak sana zarar verir. İşte bu Gizli bir korku ki bu da ancak Allah'a hastır. Çünkü sana zarar verebilecek, sebeplere başvurmadan zarar verebilen ancak allah Teala'dır. Seni çarpabilen ancak allah Teala'dır. Sen bunu Allah'tan başkasına yaptığın zaman şirke girmiş olursun. Ve kişinin sallallahu aleyhi ve dinden çıkmış olur. Dolayısıyla bazı insanların şunu demesi aman falan kişi hakkında kötü konuşma çarpılırsın veya aynı şekilde ekmekten korkmak ekmek çarpar yani ekmek bilmem bütün bunlar şirkdir Allah'a l-afiyet ve çünkü ekmek sana bir fayda veya zarar veremez kendi iradesi bile yok canlı bile değil bir taş veya bir ağaç sana fayda ve zarar veremez seni çarpamaz bir şahıs yanında olmayan gaybde olan bir şahıs seni sana bir fayda veya zarar veremez. Seni çarpamaz. Dolayısıyla bunlardan korktuğun zaman şirke girmiş olursun. Aynı şekilde kişi ölüden korktuğu zaman ölüden korktuğu zaman bu ölü beni çarpar. Bu ölü bana zarar verir gibi korktuğun zaman bu sır dediğimiz bu korkuyu Allah'tan başkasına verilmemesi gerekir. Çünkü Allah hastır. Aynı şekilde bazı insanların karanlıktan korkması ancak sebebi şu. Sırf karanlık, karanlık oldu diye korkuyorum. Çünkü karanlık sana bir zarar veremez. Kişi sırf karanlık oldu diye korkarsa o zaman problem olur. Ancak şundan korkarsa. Karanlıkta şeytanlar dolaşıyor, cinler dolaşıyor. Işte, e, görmediğim şeyler dolaşıyor, hayvanlar dolaşıyor. Bundan dolayı korkmakta bir beiz yok, ancak karanlık kendi zati itibarıyla bana zarar verir dersen, o zaman probleme girmiş olur. Çünkü karanlık kendi zati itibarıyla sana bir zarar veremez. Anlayabildiniz mi? Aynı şekilde kardeşler, bu korku dediğimiz gibi ancak Allahü Teala'nın hakkı ve ancak Allah'a yapılması gerekir. Başka bir şey ise. Başka bir ibadet ise e, Tevekkül ibadeti Tevekkül ne demek? İlim ehlinin de e, Dediği gibi Tevekkül Kişinin Sebeplere Başvurarak Başvurarak Allah'a itimat etmesine tevekkül denilir. Sebeplere başvurarak e, Allah'a itimat etmesine tevekkül denilir. Sebepleri yapıyorsun, sonra Allah'a itimat ediyorsun. Bu tevekküldür ve ancak Allahu Teala'nın hakkıdır. Kişi sadece sebepleri yaptıktan sonra sebeplere tevekkül ederse, kalbi sebeplerle bulunsa, Dese ki ben çiçek büyümesi için çiçeğe su verdim. Tamam artık %100 bu çiçek büyür. Ve çiçeğe e, gübre verdim. Artık çiçek %100 büyür. Buna tevekkül ederse bu da caiz değil. Sebeplere, kalbi sebeplerle bağlanması da caiz değil. Ne yapacaksın? Sebepleri yapacaksın sonra kalbini Allah'a Allah'a itimat ettireceksin. Bundan dolayı İbn Kayyim rahimehullah teala tevekkül hakkında diyor ki: İttirabun bila sukun ve sukunun bila ittirab. Tevekkül şudur. Sakin olmadan hareketli olmak ve hareketli olarak e, ve ve e, sakin olarak hareketli olmamak. Neyi kastediyor? İbn-i Kayın diyor ki İttirabun bila sukun Sukun sakin olmamak Dinlenmeden hareketli olmak Ve Sukunun bila tırab. sakin olarak Hareketli olmamak Tam tersi Şunu kastediyor İbn-i Kayyum Rahimullahu Teala İttirabın bila sukun Yani hareketli olmak Bir şeyin olması için sebeplere başvurmak Sebeplere başvurmak ve sakin olmak yani o sebeplere başvurduktan sonra da kalbin sakin olması. Sebeplere başvurdum artık kalbim sakin Allah'a itimat ettim. Sebeplere itimat etmedim. İşte bu tevekküldür diyor İbni Kayyım Rahimullahi Teala. Bu tevekkül Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi şirke girmiş olur. Ne gibi? İnsanların bazı insanların ölülere veya gaybdaki insanlara veya yanında ancak gücü yetmeyerinç yetmeyecek bir e, gücü yetmeyen bir şeye tevekkül edilmesi e, bu kişi şirke girmiş olur. Ne gibi? Kabire tapanlar gibi. Ölülerden medet umanlar gibi. Ne yapıyorlar? Ölüler bir şeye gücü yetmez. Sana bir faydası da dokunamaz. Sana bir şefaat de edemez. Sen ne yapıyorsun? Bütün bütün bu tevekkülü onlara yapıyorsun. Diyorsun ki şeyhim beni kurtaracak. Ben bu tarikat'a girdim şeyhim beni son nefeste imanlı öldüktürecek, sırattan geçirecek, cehennemden koruyacak. Bütün kalbin şeyhinle şeyhine bağlanmış. Bütün kalbini şeyhine itimat etmişsin. Bütün bunlar şıktır. Hatta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi itimat etmek doğru değildir, caiz değildir. Peygamber beni kurtaracak, şefaat edecek. Peygamber işte bütün peygamberler bana şefaat edecek. İşte peygamber kıyamette beni cehennemden kurtaracak. Bütün bunlar caiz değildir ve şıktır. Bilakis Allahu Teala bana şefaat ettirecek. Allah beni cennetine sokacak, cehennemden de İnşallah uzak tutacak diye bütün kalbin Allah'a bağlanması gerekir. Bundan dolayı sahabelerin bazıları "Kumubina Gelin peygamberden yardım dileyin." dediklerinde peygamber dedik "İnnehû Benimle yardım dilenmez ancak Allah'a Allah'a yardım dilenir." Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımız zaman baştan sona kadar tevhid baştan sona kadar Allah'a itimat etmiş ve insanlara Allah'a itimat etmeye davet etmiş ve demiş ki benden bir fayda yok kızım benden bir fayda yok amcam benden bir fayda yok Kureyş benden bir fayda yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş benim kimseye bir fayda olmayacağını Peygamber beyan etmiş yani bana itimat etmeye bana tevakul etmeyi kesin ancak Allah'a Allah'a itimat edin ancak Allah'a tevekkül edin. Bundan dolayı insanların bazı hata yaptığı şeylerden de e, hatalardan bir tanesi de yüzü suyu hürmetine diye dua etmek veya fulanın hakkı için diye dua etmek. Yani sen kendi amelini bırakmışsın şöyle dua ediyorsun. Ey Allah'ım fulan kişinin hatırı için fulan kişi senin katında iyi bir kişi Salih bir kişi O kişi salih olduğundan dolayı Beni affet Bu sanki itimadı başkasına Yapmak gibi Çünkü Fulan kişinin salih olması iyi olması o kişiye Fayda verir sana bir fayda ne? Sana bir fayda vermez Sana fayda verecek olan Senin amelindir Dolayısıyla Allah'a dua ederken kendi amelinle Allah'a dua etmelisin Ey Allah'ım senin için namaz kılıyorum, namazımı kabul et, bana şunu ver, bana bunu ver, kendi amelinle Allah'a yaklaşacaksın. Başkasının amelinle Allah'a yaklaşılması, dua edilmesi doğru değildir ve bidattır. Dolayısıyla insanların fulanın yüzü suyu hürmetine, peygamberin yüzü suyu hürmetine diye dua etmesi caiz değildir. Çünkü sen orada diyorsun ki, fulan kişi çok iyi Allah, ey Allah'ım, o çok iyi, çok iyi ibadet yapıyor, ondan dolayı beni de affet et. Allah -u Teala demez mi onun iyi olması ona senin iyi olman sana onun iyi olması sana bir fayda fayda vermez. Dolayısıyla böyle dualarda bidat olduğunu insanlara anlatılması gerekir. Başka bir ibadeti ise kardeşler sevgi ibadeti. Sevgi hop sevmek bu da iki kısma ayrılır. Birincisi tabii sevgi insanın hanımını sevmesi bazı yiyecekleri sevmesi, bazı içecekleri sevmesi, çoluk çocuğunu sevmesi, bütün bunlar mübah olan, caiz olan sevgidir bir şartla seni harama sürüklemediği müddetçe. Bu sevgi seni harama sürüklerse, çoluk çocuğunun sevgisi seni harama sürüklerse, namazdan en en engel olursa ve emri bil marufu yapmaya engel olursa, çocuğu kıyamadığından dolayı ona sevdiğin sevgiden dolayı namaza kaldırmazsan bu senin emir bil maruf nehyanil münker farzını yerine getirmeye mani olduğundan dolayı bu sevgi direktmen otomatikmen harama girmiş olur dolayısıyla bu gibi sevgiler mübahtır seni harama sürüklemediği müddetçe İkinci sevgi ise ancak Allah'a has olan bir sevgi Allah'a has olan bir sevgi de şöyle olur kemalül inkiyadi ve zül zilleti ve yüzde kamil boyun eğmeyi e, e, boyun eğerek sevmek Allah'a has olan bir sevgidir. Zilleti yani zelil olarak, alçak olarak bir sevme. ikinci şart ise kamilül inkiyad e, kamil olarak boyunu eğmen e, boyun eğmene yani Allah'ın ne dediği, ne diyorsa, ne haber verdiyse tasdik etmen, boyun eğmen. Bu sevgi bu sevgi bunlara götürür, sebep olur. Allah'a has olan sevgi iki şeye sebep olur. Bir, zillete zelil olarak, alçak olarak Allah'a <gülüyor> sevmen. İki de her şeyde boyun eğmek. Bu sevgiyi Allah'tan başkasına yaptığın zaman... İşte bu ibadeti Allah'tan başkasına yapmış olursun ve şirke girmiş olursun. Ne gibi? Bazı insanlar ilahlarını, şeyhlerini, hocalarını, liderlerini o o kadar seviyor ki Allah ile aynı seviyorlar. Ne gibi? Yani o lider haramı helal dese dahi sen o haramı helal yapıyorsun. Ne olmuş oluyor bu? Kamilül inquiet, kamil bir <gülüyor> boyun eğme. Bu da ancak Allah'a hastır. O şeyh haram içiyor, içki içiyor, haram yapıyor diyorsun ki o o kadar seviyorsun ki onu. Bunda bir hikmet vardır, bu caizdir, bu şöyledir, böyledir değil. Onun hatasını görmemezlikten veya hatasını görmüyorsun. Ve zelil olarak, alçak olarak onu seviyorsun. Onun yanında boyunu eğiyorsun ve zelil ve alçak olarak onun yanında şey diyorsun. Onun yanından giderken de arka arkaya yürüyorsun. Sana bir zarar vermesini, seni çarpmasından korkuyorsun. O ne derse tasdikliyorsun. İşte bütün bunlar şirktir. Maalesef bu zamanda da bu çok. Bazı insanların kabire giderken o veliyi, o kabirdekini öyle seviyor ki ona ruku ederek, bazıları hatta ona secde ederek ve e, e, secde ederek, ruku ederek girdiğini görürsün. Bütün bunlar şıktır. Veya bazı insanlar şeyhlerini o kadar seviyor ki o şey bir içkiye, bir harama veya bir herhangi bir haram şeye helal dese onda bir hikmet var diyerek onu <gülüyor> haram olan bir şeyi helal kılıyorsun sonra onun yanında zelil oluyorsun. Onun yanında eğilerek giriyorsun. İşte bu e, bu muhabbet, bu sevgi Şirk olan e, sevgidir e, Allah'tan başkasına yapıldığı zaman şirk olur çünkü bu ancak Allah'a yapılması gerekir. Zira Allah'ın her dediği kabul edilir, tasdik edilir ve Allah'a zelil olarak alçak olarak dua edilir ve ibadet edilir. E, bu kadarla e, iktifa ediyoruz. Aslında yasaya kadar devam edecek de. La versin inşallah. <gülüyor> Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.